De ki sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter. Doğrusu o, kullarının bütün hallerini bilip görmektedir. Allah kimi doğru yola iletirse, işte doğru yolda olan odur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka ona hamii ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz